Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Kitab-ül Humus Ganimetin 5'te 1'i biri kitabı Birinci bab. Ganimetten 5'te 1 ayırmanın farz oluşu babı ez zuhri şöyle demiştir Bana Ali İbn-ül Hüseyin haber verdi ve babası Hüseyin i̇bn Ali Aleyhisselam Ona şöyle haber vermiştir Ali Radiyallahu şöyle demiştir benim Bedir günü, ganimet payımdan yaşlı bir deve vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bedir'den evvel beşte birden başka bir yaşlı deve daha vermişti. Resulullah'ın kızı Fatıma ile evlenmek istediğim zaman Kaynuka oğullarından kuyumcu bir adamla benimle beraber gelmesi ve beraber ısır otu getirmemiz hususunda vaatleştim. Bu otu kuyumculara satmak ve parasıyla düğün yemeği hususunda yardım sağlamak istedim. Ben yaşlı develerim ve develerim için semerler, çuvallar, ipler toplarken iki devemde ensardan bir adamın hücresi yanında çöktürülmüş haldeydiler. Topladığım şeyleri toplayıp döndüğüm zaman develerimi gördüm ki hör kesilmiş, böğürleri yağılıp ciğerleri alınmış. Develerimin bu manzarasını gördüğüm zaman gözlerime malik olamayıp ağladım ve bu işi kim yaptı dedim. Orada bulunanlar bu develerin kesme işini Hamza İbni Abdülmuttalip yaptı. Kendisi şu evin içinde Ensardan için ve Topluluğu arasındadır dediler. Hemen gidip peygamberin yanına girdim. Yanında Zeyd İbni Harise vardı. Peygamber yüzümden karşılaştığım kötü durumu anladı. Neyin var diye sordu. ''Ya Resulallah ben bugünkü kadar korkunç bir manzara görmedim.'' Hamza benim yaşlı iki dememe saldırıp onların köküçlerini kesti. Böğrülerini yardı. ''İşte o şu evde içki içenlerin beraberindedir.'' dedim. Peygamber ridasını istedi ve ona birinci Sonra yürüyerek gitti. Zeyd İbni Harise ile ben kendisini takip ettik. Nihayet içinde Hamza'nın bulunduğu o eve geldi.'' İçeri girme izni istedi. İçeridekiler gelenlere girme izni verdiler. İçeride içki içmekte olan toplulukla karşılaştık. Resulullah yaptığı iş hakkında Hamza'yı kınamaya başladı. Hamza da sarhoş olmuş, gözleri kıpkırmızıydı. Hamza Resulullah'a doğru baktı. Sonra bakışı yükseltti. Akabinde dizlerine baktı. Sonra bakışı yükseltip göbeğine baktı. Sonra bakışı yükseltip yüzüne baktı. Sonra Hamza, siz babam Abdülmuttalib'in köleleri değil misiniz? dedi. Resulullah, amcası Hamza'nın sarhoş olduğunu anladı da, şuursuz ve bir fiille karşılaşmasından sakınarak, topukları üzerinde arkaya çekildi. Biz de onunla beraber odadan çıktık. İbn-i şöyle demiştir, bana Ur ve i̇bn haber verdi. Ona da müminlerin anası Ayşe radiyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah'ın kızı Fatıma aleyhisselam Resulullah'ın vefatından vefatının ardından Ebu Bekir es Sıddık'tan Allah'ın kendisine döndürdüğü mallardan Resulullah'ın geriye bıraktığı kendisine ait mirasını taksim etmesini istedi. Ebu Bekir de ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz peygamberler topluluğu miras Olunmayız. Bizim bıraktığımız şeyler salakadır. buyurmuştur dedi. Bu cevap üzerine Resulullah'ın kızı Fatıma öfkelendi. Ebu Bekir'den ayrıldı. Onun Ebu Bekir'den ayrılıp uzaklaşması ta ölünceye kadar devam etti. Ve Fatıma Resulullah'tan sonra altı ay yaşadı. Ayşe dedi ki Fatıma Ebu Bekir'den Resulullah'ın Hayber'den Fedek'ten ve Medine civarındaki sadakasından yani geriye bıraktığı mallarından olan kendi hissesini istiyordu. Ebu Bekir, Fatıma'nın bu isteğini kabul etmedi ve şu gerekçeyi söyledi. Ben Resulullah'ın hayatında yapmakta olduğu hiçbir şeyi terk etmem. Muhakkak onun yaptığı işi yaparım çünkü ben onun işinden herhangi bir şeyi terk edersem haktan sapacağımdan korkarım. Ayşe şöyle devam etti. Resulullah'ın Medine'deki sadakasına gelince, Ömer bunu mülkiyetle değil, hakları kadar yararlanmaları için Ali ile Abbas'a verdi. Hayber ile Fedek'teki arazilere gelince, Ömer bunların eline tuttu, başkasına vermedi ve şöyle dedi. Bu iki arazi Resulullah'ın sadakasıdır ki, Bunlar kendisine inmekte olan haklar ve kendisine nebet nebet isabet edecek hadiseler içindir. Bu iki arazinin işi devlet başkanlığı işini üzerine alan kimseye bırakılır. Ez-Zuhri bu hadisi tahtis ettiği zaman şöyle dedi. Bu Hayber ve Fedek'ten peygambere has olan araziler bugüne kadar Umer'in yapıp koyduğu uygulama üzerindedirler. Ebu Abdullah el-Buhari hadisteki kelimeyi ayetteki ile tefsir ederek şöyle dedi. İterake sana çarptı demektir. Ona isabet ettirdim. Çarptırdım manasında olan tuhu'dan iftialdır. Ya ruhu ve iterani ona hadise isabet etti beni. Bir iş kaplayıp kuşattığı tabirlerde bu manadadır. Enzuhri şöyle dedi, Muhammed İbni Cubeyr'in İbni Mut'un şu gelecek olan hadis, hadisinden bana bir kısmını zikredip şöyle dedi. Ben Malik İbni Evsin yanına girinceye kadar gittim ve kendisinden bu hadisi sordum. Malik şöyle dedi, güneş yükseldiği zaman ben ailem içinde oturduğum sırada gördüm ki, Ömer bin Hattab'ın elçisi bana geliyor. Gelince müminlerin emirinin davetine icabet et dedi. Akabinde elçinin beraberinde ta Ömer'in huzuruna girinceye kadar yürüdüm. Ömer'in kurma dalları veya yapraklarından yapılmış bir divanın şerit örgüleri üzerinde oturuyor buldum. Kendisi ve divan arasında bir yaygı döşek yoktu. Ömer deriden yapılmış bir yastığa dayanmıştı. Kendisine selam verdikten sonra oturdum. Ömer, ya Malik senin kalbinden bir takım evler ahalisi bize gelmişlerdir. Ben de onlar hakkında kendilerine az miktar atiye verilmesini emrettim. Sen bu malı teslim al da onun aralarında taksim et dedi. Ben de, ey müminlerin emiri, sen bunu benden başka birine emretseydin dedim. O Umarı teslim al ey adam dedi. Ben onun yanında oturmaktayken yanına kapıcısı Yerfa geldi de Osman İbni Afan, Abdurrahman İbni Av, Ezzübehir, Sa'd İbni Ebi Vakkas görüşme arzun var mı? Onlar senin yanına girmek için izin istiyorlar dedi. Umar evet dedi onlara izin verildi. Akabinde onlar içeriye girdiler ve selam verip oturdular. Sonra <gülüyor> Yerfa'da biraz oturdu. Sonra Ali ve Abbas'la konuşmaya arzun var mı dedi. Ömer evet dedi. Onlar evet dedi. Onlara da izin verdi. Akabinde ikisi de içeriye girdiler ve selam verip oturdular. Akabinde Abbas, Ömer'e ey müminlerin bin emiri benimle şu Ali arasında bir hüküm ver dedi. Ali ile Abbas Allah'ın Resulüne benim nadirden şey olarak verdiği mallar hususunda çekişiyor ve mücadele ediyorlardı. Abbas'ın bu sözü üzerine oradaki topluluk yani Osmanlı arkadaşları ey müminlerin emiri. Bu ikisi arasında hükmet ve bunların birinin diğerine, diğerinden rahat ettir dediler. Ömer yavaş ve sabırlı olun. Gök ve yer ünlüye duran Allah'ın hakkı için size sorarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizler miras olunmayız. Biz ne bırakmışsak sadakadır buyurduğunu biliyor musunuz? Resulullah bizler sözüyle kendisini kast ediyordu. Değil mi? dedi. Topluluk. Resulullah bunu söylemiştir. Dediler. Bu cevap ve tasdik üzerine Ömer Ali ile Abbas'a yöneldi de Allah hakkı için ikiniz de soruyorum. Resulullah'ın bu sözü söylemiş olduğunu biliyor musunuz? Onlar Resulullah bu sözü söylemiştir. Dediler. Ömer ben size bu işten tahsis ediyorum. Muhakkak ki Allah bu feymalar hakkında başka hiçbir kimseye vermediği bir şeyi kendi Resulüne tahsis etmiştir. Tahsis etmiştir. Dedi sonra da Allah'ın onların mallarından Resulüne verdiği feye gelince siz bunun üzerine ne ata ne deveye binip koşmadınız. Fakat Allah Rasullerini devireceği kimselere musallat eder. Allah her şeye kadirdir. Haş Suresi 6. ayetini okudu. İşte bu yani e, Naziroğulları Hayder ve Fedek Allah'ın Rasuluna has oldu. Allah'a yeminle söylüyorum ki Resulullah bu malları sizleri dışarıda bırakarak alıp toplamadı ve onu sırf kendisine tahsis etmedi. Muhakkak ki bu fey malları sizlere verilmiş ve onu size dağıtmıştı. Nihayet o feylerden şu mal arta kalmıştır. Resulullah bu feymalından kendi ailesinin bir senelik nafakasına ayırıp verildi. Sonra geri kalanını alır ve onu Allah'ın malı bir vakıf kılar, Müslümanların işlerine tahsis ederdi. İşte Resulullah kendi hayatında bu malları böyle kullandı. Allah hakkı için size soruyorum. Siz bunu biliyor musunuz? dedi. Onlar evet böyle biliyoruz dediler. Sonra Ali ile Abbas'a döndü ve Sizlere Allah'ın hakkı için soruyorum. Siz bunu böyle biliyor musunuz diye sordu. Ukayl İbn-i Şah'tan şunu ziyade etti. Onlar da evet dediler. Ömer şöyle dedi. Sonra Allah peygamberimi vefat ettirdi. Ebu Bekir ben Resulullah'ın velisiyim dedi ve Ebu Bekir bu malları teslim aldı ve o mallarda Resulullah'ın yaptığı gibi tasarruf etti. Allah bilir ki Ebu Bekir bu hususta doğru sözlüdür, itaatlidir, doğru yoldadır. Hakka uyucudur. Sonra Allah Ebu vefat et Bu sefer ben Ebu Bekir'in velisi oldum ve bu malları teslim aldım. Emirliğimin ilk senesinde o mallarda Resulullah'ın ve Ebu yaptığı gibi tasarruf ediyordum. Allah biliyor ki ben bu tasarruf hususunda doğru sözlü, itaatli, doğru yolda yürüyen ve hakka uyucu idim. Sonra siz ikiniz bana geldiniz. Benimle konuştunuz. Sözünüz bir, işiniz birdir. Ya Abbas, sen bana geldin. Kardeşinin oğlu tarafından miras hissini istiyordun. Ve bana şu da yani Ali de geldi. O da karısı Fatıma'nın babasının mirasından olan payını istiyordu. Ben de sizlere Resulullah, peygamberler topluluğu varis olunmayız. Bize ne bırakırsak sadakadır mülkiyeti Beytülmal'a aittir buyurdu dedim. Mütakiben o malı size aynı şartla mülkiyeti Beytülmal'a tasarrufu Resulullah ve Ebubekir Bekir devrindeki gibi olmak şartıyla teslim etmek fikri bana zahir olunca, isterseniz Resulullah'ın tasarrufu, Ebubekir'in tasarrufu ve mallara veli olduğum zamandan beri benim tasarruf ede geldiğim gibi tasarruf edeceğinize dair Allah'ın ahdi ve misakı üzerine üzernizde olmak üzere, olmak şartıyla o malları size teslim edeyim dedim. Sizler de bu şart ile onları bize teslim et dediniz. Ben de malları size teslim ettim. Şimdi Allah hakkı için, ey topluluk, sizlere soruyorum. Ben bu malları bu şartla Ali ile Abbas'a teslim ettim mi? Topluluk: Evet teslim etti. Dediler. Sonra Ömer, Ali ve Abbas'a yöneldiler. Allah adına yeminle size soruyorum, bu malları bu şartlarla size teslim ettim mi? Onlar da evet diye cevap verdiler. Ömer, öyleyken bundan başka bir hüküm mü istiyorsunuz? Gök ve yer izni ve emriyle durmakta olan Allah'a yemin ediyorum ki ben o mallar hakkında bundan başka bir hüküm vermem. Bu şartlar içinde bu malları kullanmaktan ileride azce düşerseniz onları bana geri veririz. Ben onları sizin yerinize velayet yoluyla tasarruf ederim dedi. İkinci bab. Ganimetin beşte birini devlete vermek dindendir babı. Ebu Cemre et Dubai şöyle demiştir. Ben İbni Abbas'tan işittim. Şöyle diyordu. Abdülkayf heyeti geldi ve Ya Resulallah bizimle senin arada Aranda Rabia'dan şu topluluk muda kafirleri vardır. Bu sebeple biz sana ancak haram aylarda ulaşabiliriz. O halde bize bir şey emret de ona tutunalım ve geride kalanlarımız, kalanlarımızı ona çağır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizlere dört şey emrediyor ve dört şeyden de nehyediyorum. Allah'a iman etmekle la ilahe illallah şehadetiyle yani Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmekle emrediyorum buyurdu. Ve elini düğümledi yani küçük parmağını kıvırdı. Namazı devamlı kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak. Biz de aldığımız ganimetin beş devirini Allah için devlet hazinesine vermenizi emrediyorum. Sizleri kabaktan, hurma kökünden, toprak testilerden, zif sürülmüş kaplardan, yani bunlara hurma yahut üzüm şırası kurmaktan nehyediyorum buyurdu. Üçüncü bab. Peygamberin vefatından sonra kadınların nafakası babı. Bize İmam Malik, Ebu Zinak'tan, o da El-Aras'tan, o da Ebu Hureyri'den haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vefatımda mirasçılarım dinar bölüşemezler. Bıraktığım şey kadınlarımın nafakasından ve işçimin ücretinden geriye kalan sadakadır. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. O halde ki benim evimde ciğer sahibi bir hayvanın yani insan ve hayvanın yiyeceği bir şey yok. Ancak bana ait bir raf yani dolap ya da kiler içerisinde yarım ve ölçeği miktarında arpa vardı. Ben ondan yedim. Müttet azaldı. Sonra ölçtüm. Sonra tükendi. Ebu İshat tahtis edip şöyle demiştir. Ben Amr İbnül Haris'ten işittim. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geriye harf silahı beyaz katırı ve bir miktar arasından başka hiçbir şey bırakmadı. Bunları da sadaka olarak bıraktı. Dördüncü bak. Peygamberin sevcilerinin evleri ve onlara isabet, onlara nispet edilen evler hakkında gelen haberler babı. Ve Yüce Allah'ın şu kabirlerinde gelen Evler ey peygamber kadınları vakar ile evlerinizde oturun. Evvelki cahiliye yürüyüşü gibi yürümeyin. Ahzab suresi 33. ayet. Ey yeman edenler peygamberin evlerine yemeğe davet olunmadan vaktinde vaktine bakmadan girmeyin. Fakat size izin verildiği zaman girin. Ahzab suresi 53. ayet. Peygamberin zevcesi Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaştığı zaman benim evimde bakılmak üzere diğer zevcelerde izin istedi. Onlar da kendisine izin verdiler. Ayşe radiyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde, benim nöbetimde benim göğsümün üstüyle gerdanın arasında vefat etti. Bir de Allah onun vefatı sırasında benim tüklüğüm ile onun tüklüğünü biraz da birleştirdi. Ayşe şöyle dedi. Kardeşim Abdurrahman elinde bir misvakla odaya girdi. Peygamberin misvak katı geldiği için kullanmaya gücü yetmedi. Bu sefer misvakı ben aldım ve onu kendi dişlerim üzerine sürerek yumuşattım. Sonra da yumuşatılmış misvakla onun dişlerini misvakladım. İbn Şihat'tan o da Ali İbni Hüseyin'den sahip etti ki ona da peygamberin zevcesi haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü içinde mescitte için Safiye ziyaretine gitmişti. Bir müddet konuştuktan sonra dönmek üzere Safiye ayağa kalkmış. Resulullah da onu geçirmek üzere onunla beraber ayağa kalkmış. Peygamberin bir diğer zevcesi olan Ümmü Seleme'nin kapısı yanındaki mescit kapısına geldiğinde en iki kişi Onların yakınından geçmişler ve Resulullah'a selam verip acele yürümeye, yürüyerek geçmişler. Resulullah onlara acele etmeyiniz, durunuz. Yanındaki kadın Safiye bin Tuhiye'dir buyurdu. O iki zat, Ya Resulallah biz Allah'ı tenzih ederiz dediler. Ve Peygamber'in Safiye'nin ruhiyetini, tayine mecburiyet hissetmesi bunlara ağır geldi. Bunun üzerine Peygamber Şeytan insanda yani insan bedeninde dolaşan kan mesabesindedir. Ben sizin gönüllerinizin şeytanın kötü bir şüphe atmasından endişe ettim buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh ben bir gün hafsa'nın evinin damı üstüne çıktım ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi arkasını kıbleye döndürerek Şam tarafına yönelerek ihtiyacını yerine getirir Hazreti gözümle gördüm demiştir. Ayşe radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci namazını güneş henüz Ayşe'nin odasından çıkmadan kılar idi demiştir. Abdullah İbni Ömer radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hatip olarak ayağa kalktı ve hutbe esnasında eliyle Ayşe'nin meskeni tarafına işaret ederek üç, üç defa işte fitne bu taraftadır şeytanın boynuzunun doğacağı yerdedir buyurdu. Peygamberin zevcesi Ayşe radiyallahu anh Abdurrahman kızı Amre'ye şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin yanındaydı. Bu sırada Ayşe bir insan sesi işitti ki o insan hafızlığının evine girmek için izin istiyordu. Ayşe dedi ki ben Ya Resulullah şu adam evinize girmek için izin istiyor. Dedim. Bunun üzerine Resulullah sanıyorum ki o hafızanın süt amcası falan kimsedir buyurdu. Ayşe dedi ki süt amcam falan hayatta olsaydı benim yanıma girebilecek miydi diye sordum. Resulullah evet girebilirdi. Çünkü süt veladet ve nesebin haram kıldığı her şeyi haram kılar buyurdu. Beşinci bak. Peygamberin zırhı, asası, kılıcı, bardağı, mührü gibi taksimi zikredilmeyen ve kendisinden sonra halifelerin kullandıkları şeylerden zikredilenlerle vefatından sonra sahabelerinin ve diğerlerini tebellik ede geldikleri yani kutlu sahip kullandıkları saçları, ayakkabıları, kapkacakları, saham ve tasları bağlı. Basra kadısı Sumana İbni Abdullah İbni Enes'ten, o da dedesi Enes'ten tahsis etti ki Ebu Bekir Halife yapılınca Enes'i Bahreyn'e gönderdi ve kendisi şu meşhur mektubu yani Tadaka Faridası kitabını yazdı ve Ebu Bekir bu mektubu mühürledi. Bu mührün nakşı yani üzerindeki yazı üç satır idi. Muhammed'in bir satır ve Rasul'u bir satır, Allah'ı bir satır. İsa İbni Tahman tahdis edip şöyle demiştir. Enes İbni Malik peygamberin vefatından sonra tüyleri dökülmüş meşinden tasmalı bir çift ayakkabı çıkarttı. İbni Tahman Tahman şöyle dedi. Bana sabit Enes de şöyle tahdis etti. Enes bize iki ayakkabı çıkardıktan sonra bunlar peygamberin ayakkabılarıdır diye haber verdi. Ebu burada da de şöyle demiştir. Ayşe, Peygamberin ölümünden sonra bize yünden keçivenmiş bir kaftan çıkardı ve Peygamberin ruhu bu kaftanın içine nez oldu yani koparılıp çekildi dedi. Süleyman İbni el Muğire Humeit'in rivayet ettiği şu ziyade şunu ziyade etti. Ebu Burda de şöyle dedi: Ayşe bize yemende dokunan to kumaştan yapılmış bir izar ile Yine bu kumaştan yapılıp mülebbede dedikleri bir kisme çıkardı. Enes İbn Malik radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su bardağı kırıldı. Akabinde kırık yerine gümüşten bir bardak edindi dediğini tahsis etti. Ravi Asim el-Ahvel ben bu kadahi gördüm ve tebarrüken içine su koyup ondan su içtim demiştir. İbnü Şehab Muhammed İbn Amr <gülüyor> İbn Halhala et-Tu'eziye şöyle tahsis etmiştir. Ona Hz. Hüseyinoğlu Ali tahsis etti. Onlar kendileri Ali'nin oğlu Hüseyin'in öldürüldüğü zaman Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun Muaviye'nin oğlu Yezid'in yanında Medine'ye geldikleri sırada kendilerini misver ve İbn-i Mahrime anh karşılamış. Ve bana herhangi bir ihtiyacınız var mı? Varsa onu bana emredebilirsiniz demiştir. Hüseyin oğlu Ali dedi ki ben de Misver'e hayır bir ihtiyacım yoktur dedim. Misver Hüseyin oğlu Ali'ye sen Resulullah'ın kılıcını bana verir misin? Çünkü ben bu kavramın ben bu kavmin onu almakta sana galebe etmesinden endişe ediyorum. Allah'a yemin ederim ki eğer sen onu bana verirsen benim nefsime ulaşmadıkça yani ruhum olmadıkça bu kılıç ebediyen onlara ulaştırılmaz. Şu da muhakkak ki Ebu Talib'in oğlu Ali Fatıma'nın üstüne Aleyhisselam Ebu Cehil'in kızını istemişti. İşte bu sırada Resulullah'tan işittim. O Şumumel'in üzerine çıkmıştı da bu hususta hitabe, hitabe irad ediyordu. Ben de o günlerde irtiham olmuş haldeydim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada muhakkak Fatıma bendendir. Ben onun beşer tabiatından neşet eden kıskançlık sebebiyle dini hususunda fitneye maruz kalmasından endişe ediyorum buyurdu. Rabi Mahreme dedi ki daha sonra Resulullah Abdüşşem soğullarından olan bir damadını yani kızı Zeynep'in kocası olan Ebu az i̇bn Rabi'yi zikretti de onu kendisine hısımlı hususunda övdü ve güzel hallerini şöyle dile getirdi. O bana söz söylemiş ve sözünde gerçek çıkmıştır. O bana vaat etmiş ve vaadini yerine getirmiştir. katı söylüyorum ki ben hiçbir halala haram kılıyor değilim. Hiçbir haramı da halal kılmıyorum. Lakin Allah'a yemin ediyorum ki Allah Resulü'nün ile Allah düşmanının kızı ebeden bir adamın nikahında birleşmez. Muhammed İbni Hanefi'ye şöyle demiştir. Eğer babam Ali radıyallahu anh Osman İbni Affan'ı kötülükle zikredici olsaydı, bir takım insanlar ona gelip de Osman'ın zekat memurlarından şikayet ettikleri gün zikrederlerdi. O gün babam Ali bana Osman'a git de ona, gönderdiğim sayfenin Resulullah'ın sadakası yani sarf yerinin yazılı yazıldığı sayfa olduğunu haber ver de deket memurlarını emret ki bunun içindeki hükümlerle amel etsinler dedi. Muhammed bin Hanefiye dedi ki. Bunun üzerine ben bu sahifeyi Osman'a götürdüm. Osman o sahifeyi bizden geri çevir dedi. Akabinde ben o sayfeyi tekrar Ali'ye getirdim ve olanı kendisine haber verdim. Babam o sahifeyi aldığım yere koy, dedi. Bu halinin şeyhi El-Hümeyd'i şöyle dedi. Bize Sufyan İbni Uyeyn'e tahtis edip şöyle dedi. Bize Muhammed İbni Suka tahtis edip şöyle dedi. Ben Munzir Es-Selvi'den işittim ki Muhammed İbni Hanefi'ye şöyle demiştir. Benim babam Ali haberci gönderdi de şu kitabı. Yani yazıyı al ve onu Osman'a götür. Çünkü bunun içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadaka hususundaki emri vardır dedi. Altıncı bab. Kalimetin beşte birinin Resulullah'a nöbet nöbet inen mühim işler ve hadiseler için, fakirler için ve Peygamber'in sufa ehli ve zurları tercih etmesi için olduğuna delil babı. Peygamberin kızı Fatıma, hububat öğütmekten, ev değirmeni, döndürmenin yorgunluğundan peygambere şikayet edip de kendisine esirlerden bir hizmetçi vermesini istediği zaman peygamber kızının bu isteğini Allah'a havale etmiştir. Yani kızının isteğini karşılamamıştır. Bize Ali şöyle tahsis etti. Fatıma Aleyhisselam el ile hububat büyüttükten sonra eline hastalık gelmişti. O sırada Resulullah'a bir takım harp esirleri getirildiği Fatıma'ya ulaştı. Fatıma da o esirlerden bir hizmetçi istemek üzere babasına gitti. Fakat babasını evde bulamadı. Derdini Ayşe'ye zikretti. Akabinde peygamber geldiğinde Ayşe Fatma'nın geldiğini ve dileğini kendisine söyledi. Ali dedi ki mütakiben bir yataklarımıza girmiş haldeyken peygamber bize geldi. Biz hemen yatağımızdan kalmaya davrandık. Peygamber yerinizde durunuz buyurdu ve ikimiz arasına oturdu. Hatta ben göğsümün üzerine dokunan ilk ayağının serinliğini hissettim. Akabinde peygamber iyi dinleyin. Ben size sizin benden istediğiniz hizmetçilerden daha hayırlı bir şeyi delalet istiyorum. Siz gece yataklarınıza girdiğinizde 34 defa Allahu Ekber, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere Subhanallah deyiniz bunları söylemeniz sizler için benden istediğiniz zimeççiden daha hayırlıdır buyurdu. Yedinci bab Yüce Allah'ın şu kavli babı, bilin olarak aldığımız herhangi bir şeyin mutlaka beşte biri Allah'ın Resulü'nün. El Enfal 41. Ayet Rasulun sözüyle bunun taksimini Resul'a ait olduğu kastediliyor. Allah sallallahu aleyhi ve sellem ben ancak görüştürücü ve hazineciyim. Allah ise vericidir buyurdu. Bize Şubere Süleyman İbni Mihran'dan, Mansur'dan ve eden tahtis etti. Bu üçü de salim Ebi Caat'tan işitmişlerdi. Cabir İbni Abdullah radiyallahu anh bizim Ensar'dan bir adamın bir oğlu doğdu. O kimse oğluna Muhammed adını vermek istedi demiştir. Şübe Mansur hadisinde şöyle dedi. O Ensari ben oğlumu boynum üzerinde taşıyıp onu peygambere getirdim dedi. Yine Şube Süleyman el-Ameş'in hadisinde şöyle dedi. O Ensari'nin yani Enes ibni Fulade'nin bir oğlu oldu. Onu Muhammed diye isimlendirmek istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim ismimle isimleyiniz. Fakat künyem ile künyelenmeyiniz. Çünkü ancak ben Kasım yani taksim edici kılındım. Miras ve ganimet mallarını alınızı ancak ben taksim ederim buyurdu. Hüseyin İbni Abdurrahman Es Süleymi Resulullah'ın ben bir taksim edici olarak gönderildim. Aranıza ben taksim ederim buyurduğunu söyledi. El-Bugayr'ın şeyhi Amr İbni Mezuk şöyle dedi. Bize şube haber verdi. Katede de şöyle demişti. Ben Salim'den işittim. O Cabir'den El Ensari oğluna El-Kasım ismini vermek istedi. Peygamber benim isimle isimleyin fakat künyemle künyelenmeyin buyurdu. Cabir İbni Abdullah Radiyallahu Anh şöyle demiştir. Bizim Ensar taifesinden bir adamın oğlu doğdu. Kendisi çocuğa El Kasım adını verdi. Ensar ona biz seni Ebu Kasım künyesiyle anmayız ve sana da doğum sebebiyle gözün aydın diye ikram da etmeyiz. Dediler. Bunun üzerine Ensari zat peygambere geldi ve Ya Allah bir oğlum doğdu. Ona El Kasım adını verdim. Ensar da bana biz seni Ebu Kasım künyesiyle lakaplamayız ve sana göz aydın tebrikinde bulunmayız dediler. Ne buyurursunuz diye sordu peygamber. El Ensar güzel söylemiştir benim ismimle at verebilirsiniz fakat benim künyem ile künyelenmeyin. Çünkü Kasım yalnız benimdir buyurdu. Hümeyt İbni Abdurrahman Muaviye İbni Ebu Sufyan'ın şöyle dediğini işitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kimin hayrını murat ederse ona din hususunda büyük bir anlayış verir. Verici ancak Allah'tır. Ben verici değil, yalnız taksim edeceğim. Bir de bu ümmet Allah'ın emri gelince kıyamet gününe kadar kendilerine muhalefet edenler üzerine galip olmakta devam edecekler. Onlar galip halde bulunacaklar. Bize Hilal Abdurrahman İbni Ebi Emre'den o da Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan tahsis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben size ne bir şey verebilirim ne de verilene mani olabilirim. Ben taksim edeceğim, emrolunduğum, şeyi, emrolunduğum yere koyarım. Havle el Ensariye radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittim şöyle diyordu. Bir takım Allah'ın, Müslümanların iyiliğine tahsis buyurduğu malında haksız olarak tasarruf ederler. İşte onlar için kıyamet gününde ateş muhakkaktır. Sekizinci bak Peygamberin kalimetler size helal kılındı sözü babı. Ve Yüce Allah şöyle buyurdu. Allah size alacağınızdan daha birçok ganimetle de vaat etmiştir. Şimdilik bunu peşin vermiştir. Fetih Suresi 20. ayet. Ganimet mukatele eden Müslümanların umumuna aittir. Resulullah ya Resulullah buna hak kazananları, hak kazanmayanlardan ayırıp beyan eder. Biz de Hüseyin İbni Abdurrahman es-Süleni Amr eş es şabiden o da ur ve ev farikeden tartış etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gazaya giden atın anına dökülen saçlarında kıyamet gününe kadar hayır düğümlüdür. Hayır kıyamet gününe kadar ezir, yani sevap ve ganimettir buyurmuştur. Bize Ebu Zinet el araçtan o da Ebu Hureyre'den haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kisra helak olduğu zaman ondan sonra kisra yoktur. Bizans sükundarı olan Kayser helak olduğu zaman ondan sonra Kayser yoktur. Yani Kayser hakimiyeti olmayacaktır. Nefsin yedinde olan Allah'a yeminle söylüyorum ki Kisra ve Kayser'in hazineleri muhakkak Allah'ın yolunda harcanacaktır. Cabir İbn-i Semura anh şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kisra helak olduğu zaman ondan sonra Kisra yoktur. Kayser helak olduğu zaman ondan sonra da Kayser yoktur. Nefsin yediğinde olan Allah'a yeminle söylüyorum, söylüyorum ki Kisra ile Kayser hazineleri muhakkak Allah'ın yolunda harcanacaktır. Bir de Cadir İbn Abdullah radiyallahu anh tahdis edip şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimetler bana helal kılındı. Halbuki benden evvel kimseye helal edilmemiştir. Buyurdu. Bana Malik Ebu Zinat'tan, o da El-Aras'tan, o da Ebu Hureyla radiyallahu anh'tan haber verdi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini evinden sırf Allah yolunda cihad etmek ve kelimatullahı tasdik etmek niyetiyle çıkarak Allah yolunda cihad eden kimseye Allah onu şehit olma sureti ve cennete girdirmeyi yahut içinden çıkmış olduğu meskenine sevapla yahut ganimetle saliben döndürmeyi tekeffül etmiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Peygamberlerden bir peygamber kazaya gitti ve kavmine şöyle dedi. Bir kadın fercine kâhla malik olup da onunla evlenmek istediği halde henüz evlenmemiş olan bir erkek bana tabi olmasın. Yani benimle beraber cihada yürümesin. Birçok evler kurmuş fakat henüz tavanlarını yükseltmemiş olan kimse de benimle yürümesin. Koyun yahut gebe develeri satın almış da bunların yavrularını doğurmalarını beklemekte olan kimse de benimle beraber yürümesin. Peygamber bu talimatı verdikten sonra kazaya gitti ve nihayet ikindi namazı vaktinde yahut buna yakın bir zamanda fethedeceği belgeye yaklaşınca güneşe hitaben sen bir memur etsin. Ben de bir memurum dedi, ya Allah bu güneşi bizim üzerimizden biraz durdur diye dua etti. Mütakiben Allah peygambere fetih verinceye kadar güneş onun üzerinde durduruldu. Neticede o peygamber ganimetleri topladı derken onları yemesi için gökten bir ateş geldi. Fakat ateş o ganimetleri yemedi. Bunun üzerine peygamber ordusuna sizin içeriniz içinizde ganimet malına bir hiyanet vardır. Binaenaleyh her bir kabileden bir kimse bana beyat etsin dediler. Beyat ettiler. Bu beyat sırasında birisinin evi peygamberin eline yapıştı. Peygamber derhal hiyanet muhakkak sizin içinizdedir. Binaenaleyh senin kabilen benimle beyat yapsın dedi. Kabileye beyat yaptığı Bu sırada iki yahut üç kimsenin elleri peygamberimizin eline yapıştı. Peygamber hiyanet fiili sizdedir. Sizler hiyanet ettiniz dedi. Akabinde onlar sığır başı gibi altından bir baş getirdiler ve bunu yere koydular. Akabinde ateş geldi ve o ganimet malını yedi. Sonra Allah bizler için ganimeti helal kıldı. Allah bizim zayıflığımızı ve aczimizi gördü de Kanimetleri bize halal kıldı. 9. bab. Kanimet düşmanla çarpışmada hazır bulunanlarındır. Esnem şöyle demiştir. Ömer İbn Hattab radıyallahu anh eğer Müslümanların sonu yani müstakbel nesillerin hayatı endişesi olmasaydı Peygamberin Hayber arazisini taksim ettiği gibi ben de fethettiğim her kadiyeyi, her memleketin arasında muhakkak ganimet sahipleri ile haslar arasında tahsim tahsime dairdir. 10. bab. Ganimet için harisen kimsenin sevabı ki harbeden kimsenin sevabı eksilir mi? Babı. Bize Ebu Musa el Eş'ari radıyallahu anh tahsis edip şöyle dedi. Bir çöl Arabı peygambere, bazı kimseler ganimet almak için Harbeder. Bazı kimseler, insanlar yanında yiğitliği zikrolsun diye harbeder. Bazıları da yiğitlik derecesi görülsün diye harbeder. Şu anda Allah yolunda olan kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah kelimesini, Allah'ın tevhidi kelimesini en yüksek olsun diye muharebe ederse işte o mücahit Allah yolundadır buyurdu. 11. Batı devlet başkanının huzuruna getirilen müşrik hediyelerine hazır bulunanlar arasında taksim etmesi ve hazır bulunmayan yahut kendisinden uzak bulunanlar içinde pay ayrılıp saklanması babı. Bize Hamad İbni Zeyd Eyüp Es-Sahdiyani'den o da Abdullah İbni Ebu Muleyke'den tahdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme has ipekten altın düzmeli yahut da altın halkalarla örülü birçok kaftanlar hediye edildi. Peygamber bu kaftanları sahabelerinden bir takım insanlar arasında taksim etti. Bu kaftanlardan bir tanesi de Mahremer İbni Nevfel için ayrıldı. Mütakibenin Mahremer beraberinde oğlu Misver İbni mahreme olduğu halde geldi de peygamberin kapısı önünde dikildi ve oğluna peygambere bana çağır dedi. Peygamber babamın sesini işitti de yanına bir kaftan alıp düğmelerini öne doğru tutarak babam mahremeyi bununla karşıladı ve ''Ya ebemüsver bu bunu senin için sakladım.'' ''Ya ebemüsver bunu senin için sakladım.'' buyurdu. Mahremenin huyunda bir şiddet ve sertlik vardı. Bu hadisi İsmail İbni Uleyye Eyüp Es-Sahtiyan'dan rivayet etmiştir ve Zaten İbn-i da şöyle dedi. Bize Eyüp Es-Sahtiyani İbn-i Ebu Muleyke'den etti ki El Misver peygambere birçok kaftanlar geldi demiştir. Bu hadisi İbn-i Ebu Muleyke'den rivayet etmekte El-Leis İbn-i Sa'd Es-Sahtiyani'ye etti. 12. Bab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kurayze ve Ben'umdadır arazilerini nasıl taksim etti babı. Ve bunlardan masrafı kendisine dönen ailesinin harcamalarını ve muhim hadiselere verdiği şeyler. Ben Enes İbni Malik radiyallahu anh'dan işittim. Şöyle diyordu. Ensardan olan insanlar gelir getiren hurmalıklarını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendi masraflarını karşılanması için hediye ediyorlardı. Nihayet Peygamber Kurayc ve Belun Nadir kabilelerini fethetti. Bunun ardından Medine ve Ensar'a daha evvel muhacire teslim ettikleri hurmalıkları kendilerine geri verilir oldu. 13. Baht Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in maiyetinde gaza edenlerin Valilik ve kumandanlık yapanların diri ve ölü hallerinde mallarındaki bereket ve artırma babı. Ben Ebu Usami'ye Hammad İbni Selam'a Hişam İbni Urve size tahdis etti mi diye sordum. Burada sualin cevabı zikredilmedi. Fakat İshak İbni Rebu'ye İshak İbni Rahiye'nin müsnedinde bu ismet ile evet deyip şu Sevk edilmiştir. Bana Hişam İbn Ur ve babası Ur ve İbn Zübeyr'den o da kardeşi Abdullah İbn Zübeyr'den tasnif etti. O şöyle demiştir: Ezübeyr İbn Avvam Cemel vakası gününde sorduğu zaman beni çağırdı. Ben yanına dikildim. Bana şöyle dedi: Ey oğulcuğum şu muhakkak ki bugün ancak zalim olan yahut mazlum olan öldürülür. Ve ben bugün kendimi başka türlü değil ancak mazlum olarak öldürüleceğimi zannediyorum. Ve benim en büyük yüzüm, endişem elbette borcumdur. Sen borcumuzun, malımızın herhangi bir şey bırakacağını zannediyor musun dedi ve ey oğulcum malımızı sat ve borcumu öde sözünü söyledi ve malın üçte birini vasiyet etti. Bu üçte birin üçte birini hususi olarak Abdullah ibn Zubeyr'in oğullarına vasiyet etti. Zubeyr oğlu Abdullah ibn Zubeyr'i kast ederek onun oğulları için üçte birin üçte biri diyor. Eğer borcun ödenmesinden sonra bir şey artmış olursa o fazlanın üçte biri senin oğullarına aittir. Şam İbni Urve geçen Samet'le şöyle dedi. Abdullah ibn Zubeyr'in çocuklarının bazısı yaşça yahut da Vasiyetteki payca Zübeyr'in oğullarının bazılarına musabi olmuştur. Bunlar Hubeyt ve Abbattır. Zübeyr'in bu vasiyeti yaptığı gün dokuz oğlu ve dokuz kızı vardı. Abdullah dedi ki babam Zübeyr borcunun ödenmesini bana vasiyet etmeye başladı ve şöyle diyordu ey oğulcu eğer borç ödemekten herhangi bir Şeyh hususunda aciz olursan o zorluğa karşı Mevlam'dan yardım iste. Dedi. Abdullah şöyle dedi. Vallahi ben babamın bu Mevlam sözüyle neyi kastettiğini bilemedim. Sonunda babacığım senin Mevlam kimdir diye sordum. Benim Mevlam Allah'tır dedi. Abdullah şöyle devam etti. Vallahi onun borcunu ödemekten dolayı herhangi bir sıkıntıya düştükçe muhakkak ya Mevla Zubeyir, ey Zubeyir'in Mevlası. Zübeyir'in borcunu kaza ettiği dua ettim. Akabinde Yüce Allah onun borcunu ödedi. Sonunda Zübeyir radıyallahu anh öldürüldü. Zübeyir arkasında altın para ve gümüş para bırakmadı. O yalnız bazı araziler bıraktı. Kabe Melkii'ndeki büyük arazi Medine'de 11 ev, Basra'da iki ev, Kufe'de bir ev, Mısır'da bir ev bunlardandır. Abdullah dedi ki, Zübeyir'in üzerindeki borç ancak şöyle oluşmuştur. Bir takım kimseler ona mal getirir ve malı Zübeyir'in yanında emanet bırakmak ister idi. Zübeyir ise ona hayır ben bu malı emanet olarak teslim almam lakin o mal benim zimmetimden bir özünçtür. Çünkü ben emanetin zayi olmasından ve bunun da benim malı iyi korumadığımdan meydana geldiğinin zannolma, zannolmasından korkarım idi. Zübeyir asla bir komandanlık, haraç toplayıcılığı ve mal toplamaya sebep olacak cinslerin herhangi bir vazifeyi üzerine almamıştır. O sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yahut Ebu Bekir'in, yahut Umer'in, yahut Osman'ın Allah onlardan razı olsun mahiyetinde yapılan gazbelerde mevcut olmuştur. Abdullah İbni Zübeyir şöyle dedi. Ben babam Zübeyir'in üzerindeki borcu hesap ettim de onu 2 milyon 200 bin olarak buldum. Rabi dedi ki Hakim İbni Hizam Abdullah İbni ile kavuştu da ey kardeşimin oğlu kardeşin Zübeyir'in üzerinde ne kadar borç vardır diye sordu. Abdullah borcunun bir kısmını gizledi de 100 bin dedi. Bunun üzerine hakim vallahi ben sizin bu kadar borcu ödemeye yeteceğini zannetmiyorum dedi. Bu sefer Abdullah eğer borçlar 2 milyon 200 bin olmuş ise senin ne nedir bana haber ver dedi. Hakim bu kadar borcu ödemeye takat getireceğini sanmıyorum. Eğer bu borçtan herhangi bir şeyi ödemekten aciz olursanız benden yardım isteyin dedi. Rabi dedi ki Zubeyir Kabe'deki araziyi 170 bine satın almış idi. Oğlu Abdullah ise bu araziyi satmak için 1 milyon 600 bin kıymet tayin etti. Sonra ayağa kalktı ve her kimin Zübeyir'in üzerinde alacağı hakkı varsa Kabe'ye bizim yanımıza gelsin dedi. Akabinde Abdullah İbni Cafer İbni Ebi Talip oraya geldi. Abdullah'ın Zübeyir'in üzerine, üzerinde dört bin alacağı vardır. Bu Abdullah, Abdullah İbn-i e hitaben. Eğer isterseniz bu 400 bin alacağını size bırakayım, dedi. Abdullah İbn-i Zübeyir, hayır alacağını bırakma, bunu istemeyiz, dedi. Abdullah i̇bn Cafer, eğer isterseniz benim alacağımı geriye bırakmak istediğimiz alacakların içine koyup geriye bırakırsınız, dedi. Abdullah ibn Zübeyr, hayır alacağını geriye bırakma dedi. Rabi dedi ki, Abdullah İbni Cafer, öyleyse bu araziden benim için bir parça kesin dedi. Abdullah İbni Zübeyr de ona hitaben, şuradan şuraya kadar olan parça senindir dedi. Rabi dedi ki, Abdullah ibn Zübeyr, kahve arazisinden ve evlerden bağırsanız sattı da babası Zübeyr'in borcunu ödedi. Borcun Hepsini tamamen ödedikten sonra Gabe arazisinden dört buçuk pay baki kaldı. Abdullah İbni Zübeyir akabinde Şam'a Muaviye İbni Ebi Sufyan'ın yanına geldi. Muaviye'nin yanında Amr İbni Osman İbni Affan, Abdullah İbni Zübeyir'in kardeşi El-Munzir İbni Zübeyir, Müminlerin anası Sevdem'in kardeşi Abdullah İbni Zem'a bulunuyorlardı. Muaviye, Abdullah İbn-i e hitaben kahve arazisinde ne kadar kıymet tay tayin ettin dedi. Abdullah, 16 pay aslında her bir pay 100 bine geldi dedi. Muaviye, geriye kaç pay kaldı dedi. Abdullah, 4 bütün pay ile bir yarım pay kaldı dedi. Elmunzir İbn-i Zubeyr, ben 100 bin mukabilinde bir pay satın aldım dedi. Amr İbni Osman, ben de yüz bine mukabil bir pay satın aldım, dedi. Abdullah İbni Zem'a, ben de 100 bin karşılığında bir pay satın aldım, dedi. Bu sefer Muaviye geriye ne kadar pay kaldı diye sordu. Abdullah, bir pay ile yarım pay kaldı, dedi. Muaviye, ben de 150 bin karşılığında satın aldım, dedi. Rabi dedi ki, Abdullah İbni Cafer, İbni Ebi Talib, Muaviye'den onun payını 600 bin mukabilinde satın aldı böylece 200 bin kazandık. Abdullah İbni Zübeyir babasının borçlarını ödeyip bu borç işini bitirdiği zaman Zübeyir'in diğer oğulları kendisine artık mirasımızı aramızda taksim et dediler. Abdullah hayır Allah'a yemin ederim ki 4 sene haç mevsiminde haberiniz olsun her kimin Zübeyir üzerinde alacağı hak varsa bize gelsin de borcu ödeyelim diye nida ile ilan etmedikçe Mirası aranızda taksim etmem dedi. Rabi dedi ki artık Abdullah İbni Zübeyir her sene haç mevsiminde böyle nida ile ilan etmeye başladı. Nihayet dört yıl geçince ve kendisine hak isteyecek kimse gelmeyince mirası Zübeyir'in oğulları arasında taksim etti. Rabi dedi ki Zübeyir olduğu zaman Zübeyir öldüğü zaman arkasında dört karısı vardı. Abdullah'a vasiyet edilen üçte biri kaldı da her bir kadına 8'de bir hisse olarak bir milyon iki yüz bin isabet etti. Buna göre Zübeyir'in vasiyet ve miras ve borçları içe, içine alan malı elli milyon iki yüz bindir. On dördüncü Devlet başkanı bir insanı bir ihtiyaç hususunda elçi gönderdiği yahut ona orada ikamet etmesini emrettiği zaman kanimetten o şahsa hisse verilir mi? Bize Musa İbni İsmail tahsis edip şöyle dedi. Bize Ebu Avam'a tahsis edip şöyle dedi. Bize Osman İbni Vehb tahsis etti ki İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Osman Bedir vakasından ancak şu sebepten dolayı kaybolmuştur. Çünkü hakikat şudur ki Resulullah'ın kızı Rukiye Osman'ın nikahı altındaydı. Ve Bedir seferi sırasında ağır hasta bulunuyordu. Peygamber Osman'a hitaben senin için Bedir'de hazır bulunan bir gazi sevabı ve onun ganimet payı vardır buyurdu ve ona hisse verdi. 15. Baf Ganimetin beşte birinin Müslümanlara nöbet nöbet gelen mühim hadiseler için olduğuna delil, delilden biri Hevazin kabilesinin peygamberin kendilerinin içinde bir süt annesi ermiş olması sebebiyle Peygamber'in istekte bulunmaları peygamberin de müslüman gazilerden onlardan aldıkları hisselerini geri vermelerini halal saymasıdır yine buna delil biri de peygamberin hisselerini geri veren müslümana, müslümanlara feyden ve ganimetlerden beşte, bir, beşte birinden onlara vermeyi vaat eder olmasıdır. Peygamberin Ensar'a, Ensar'dan Cabir i̇bn Abdullah'a Hayber hurmasından vermesi de aynı konuya denildir i̇bn Şihab şöyle demiştir. Ve Urva İbn-i söyledi ki, kendisine Mervan i̇bn Hakim ile Misver İbn-i Mahrem'e Resulullah'ın şöyle buyurduğuna haber vermişlerdir. Resulullah'a Hevaz'ın kabilesi heyeti Müslüman olarak geldikleri ve kendisinden mallarını ve esirlerini geri verilmesini istedikleri zaman Resulullah onlara, bana sözün en sevimlisi, en doğrusudur. Şimdi siz iki tayfeden birini ya esirleri ya malları tercih ediniz. Ben sizin gelmenizi gözeterek bunları taksim etmeden beklemiştim buyurdu. Ve hakikaten Resulullah Taif'te Cilane'ye döndüğü zaman on bu kadar gece onların sonlarının gelmesini beklemişti. Hevaz'ın heyetine Resulullah'ın kendilerine ancak iki şıktan birisini geri vereceği apaçık belli olunca onlar Resulullah'a biz esirlerimizin geri verilmesini tercih ediyoruz dediler. Bu üzerine Resulullah Müslümanlar arasında ayağa kalktı, Allah'a layık olduğu kemal sıfatıyla sana etti. Sonra Amma'a bazı hitap faslını söyleyerek şu hutbeyi yaptı. Bu Hevazin heyeti kardeşlerinizin kusurlarından tövbe ediciler olarak bize geldiler. Ben de esirlerini kendilerine geri vermeyi düşündüm. Sizden her kim esirlerini bu suretle karşılıksız vererek kardeşlerinizin gönüllerini Hoş etmeyi severse bunu yapsın. Sizden her kim kendi hissesi üzerine bağlı ol, olmak, karşılıksız vermemek arzu ederse bu bedeli ona biz Allah'ın bize ihsan edeceği ilk ganimet manından veririz. Bu kanaatle o da böyle yapsın buyurdu. Bunun üzerine insanlar biz Hevaz'in esirlerini kendilerine geri vermekle onları hoşluk etmişizdir ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Resulullah sahabelerine şimdi biz sizden eserini vermeye rızası olan kimselerin rızası olmayanlardan seçip bilemiyoruz. Onun için siz gidiniz ve bize bu durumunuzu işlerinizi bitirip yürüten kişilerimiz arz etsinler buyurdu. İnsanlar yerlerine çekildiler ve kabilelerin bilir kişileri onlarla konuştular. Sonra da bu bilir kişiler Resulullah'a gelip her biri kavminin esirlerini vermekten memnun olduklarını ve Resulullah'a bu konuda izin verdiklerini bildirdiler. İbn-i Şihab işte Havazin esirlerinden bize ulaşan budur dedi. Bize Eyüp es sahtiyani Ebu Kılabe'den tahdis edip şöyle dedi ve yine bana El-Kasım İbni Asım El-Kuleybi tahdis etti ve ben El-Kasım'ın Zehdem'den Gelen hadisini Ebu Kılabe'nin hadisinden daha iyi muhafaza etmekteyim. Zehdem İbni Mudrib el-Ezdi. Şöyle demiştir. Biz Ebu Musa'nın yanındaydık. Ebu Musa'ya yemek ikram ettiler. Bu arada tavuğun zikri geldi. Ebu Musa yanında Teymullah oğullarından kızıl suratlı bir adam da vardı sanki o Rum eserlerindendi. Ebu Musa o kuzul suratlı adamı kuzul suratlı adamı yemeye çağırdı. O adam "Ben bu hayvanı bir kere iğrendiğim bir şeyi yerken gördüm ve bir daha tavuk eti yemem diye yemin ettim." dedi. Ebu Musa ona beri gel." Geldi. "Ben sizin yeminini çözme yolundan bir hadis söyleyeyim. Ben eşrarilerden bir cemaat içerisinde peygambere geldim." Kendisinden binmek ve yüklerimizi yüklemek için deve istiyorduk. Peygamber, vallahi ben sizleri yüklemem. Benim yanında sizleri bindirecek deve yoktur buyurdu. Sonra Resulullah, ganimet develeri getirildi. Resulullah bizlere sorup, o eşariler cemaati nerede dedi. Bizler geldik, bizlere yaşları 2 ile 9 arasında beyaz öl küçülü beş deve verilmesini emretti. Biz yanından ayrılıp gittiğimiz zaman da kendi aramızda biz ne yaptık? Onun bize verdikleri bize bereketli olmaz dedik ve hemen Resulullah'a döndük ve biz senden bizleri yüklemen için bir deve istemiştik. Sen bize bizleri yüklemeyeceğine yemin etmiştin. Sen bu yeminini unuttun mu dedik. Resulullah sizler sizleri ben yüklemedim fakat sizleri Allah yükledi. Ben vallahi eğer Allah isterse bu yemin üzerine yemin etmem ki yemin edilen şeyin başkasını yemin edilenden hayırlı görürsem muhakkak o hayırlı olanı yaparım. Ben o yemini kefaretle çözmüştüm koyuyordum. Bize İmam Malik, Nafi'den o da İbni Ömer radıyallahu anh'dan haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necid tarafına bir fırka asker gönderdi. Abdullah İbni Ömer bu askeri birlik içinde bulundu. Bu askerler birçok deve ganimet aldılar. Her bir askerin hissesine 12 yahut 11 deve düştü. Bu hisselerine ilave olarak kendilerine birer de Resulullah'a ait beşte bir hisseden İslam buyurulmuştu. Bize Elleis Ukayı'dan o da İbn-i Şihab'dan, o da Salim'den, o da babası İbn-i Umer radıyallahu anh'dan tahsis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göndermekte olduğu seriyelerden bazı kimselere o askeri birliğin umumuna isabet edecek hisse taksiminden başka hasseten bizzat kendilerine ait olmak üzere fazladan kalimet verildi. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz eşariler Yemen'de iken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çıkışı ve Medine'ye hicret edişi haberi bize erişti. Biz de ben ve iki kardeşim biri Ebu Burde, diğeri de Ebu Ruhm'dur. Ben kardeşlerimin en küçüğü idim. Kavbimiz eşarilerden ravi ya elli bu kadar dedi veya şöyle dedi elli üç yahut elli iki kişi içinde Peygamberin tarafında, tarafına muhacirler olarak Yemen'den çıktık. Biz bir gemiye bindik fakat havanın muhalefetiyle gemimiz bizleri Habeş-i Kümdarı ve Caşi'nin memleketi sahiline bıraktı. Orada Cafer İbni Ebi Talib ile yanında arkadaşlarıyla karşılaştık. Cafer Resulullah bizleri buraya gönderdi. Bizim burada ikamet etmemizi emretti sizler de bizim beraberim sizler bizimle beraber ikamet ediniz dedi. Bunun üzerine biz Cafer'in beraberinde Habeşistan'da ikamet ettik. Nihayet hepimiz beraber Medine'ye geldik ve Peygamber'e Hayber'i fethettiği sırada kavuştuk. Resulullah bizlere pay ayırdı. Ya Rab, Resulullah o ganimetler ganimetten bizlere de verdi demiştir. Halbuki Resulullah Hayber fetihinden galip olan hiçbir kimseye Hayber ganimetinden bir şey ayırmadı. Ganimeti ancak beraberinde hazır bulunanlara ayırdı. Bu esasdan Cafer'in maiyetinde olarak bizim gemimizde gelenler Cafer'in arkadaşlarını müstesna tuttu da Hayber'de hazır bulunanlarla beraber onlara da pay ayırdı. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bahreyn malının gelmesi gerçekleşirse muhakkak sana şöyle şöyle veririm buyurdu. Peygamberin ruhu alınıncaya kadar Bahreyn malı gelmedi. Bahreyn malı geldiği zaman Ebubekir bir münadiye emretti. O da her kimin Resulullah'ın yanında bir alacağı veya yapılmış bir vaadi varsa bize gelsin diye ilan etti. Bunun üzerine ben Ebubekir'e gittim Resulullah bana şöyle şöyle veririm buyurdu dedim. ''Ebu Bekir benim için üç avuç avuçladı. Bunu anlatırken Ravi Sufyan İbn-i iki avucunu bir yere getirerek avuçlamaya başladılar. Sonra bize hitabet, işte bize İbn-i Munkedir böyle söyledi.'' dedi. Sufyan bir kere de Cabir'in şöyle dediğini söyledi. ''Bunun üzerine ben Ebu Bekir'e geldim ve kendisinden alacağımı istedim. Fakat o bana vermedi. Sonra yine geldim, yine bana vermedi.'' Sonra üçüncü defa geldim ve senden istedim fakat sen bana vermedin. Sonra senden yine istedim, sen yine vermedin. Sonra senden istediğim sen yine vermedin. Artık bana ya bana verirsin ya da benim tarafımdan cimri olursun dedim. Ebu Bekir şöyle dedi, benim üzerimde üzerime cimrilik nispet edersin dedim. Birinci defada vermekten seni ancak sana vermek isteyerek men ettim. Sufyan dedi ki ve bize Amr i̇bn Zinar, Muhammed i̇bn Ali'den tahsis etti ki Cabir şöyle demiştir, Ebu Bekir benim için bir avuç avuçladı da bunu say dedi. Ben onu saydım 500 adet buldum. Ebu Bekir bunun mislini bir kere daha al buyurdu. Sufyan dedi ki İbn-i Munked'i o cimrilikten daha kötü bir hastalık vardır dedi. Bize Amr i̇bn Dinar tahdis edip Cabir i̇bn Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cira'na meyti'nde Huneyn ve Hevaz'in harbinde alınan ganimetleri taksim etmek, etmek, etmekteyken birden Zulhulay sıra et temimi denilen bir adam Resulullah'a hitaben adalet et dedi. Resulullah ona eğer ben adalet etmezsem bedbaht olurum buyurdu. 16. band Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beşe bölme işlemi yapmadan yani kendilerinden fidye almadan esirlere ihsanı babı. Gize i̇şte Mamer İbni Raşid Ez Zuhri'den o da Muhammed İbni Cübeyir'den o da babası Cübeyir İbni Mutlum'dan haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin Bedir'de esir alınmaları Hakkında eğer Mutfum İbnu Ali sağ olsaydı sonra şu kokmuş adamlar hakkında benimle konuşup onlara şefaat etseydi muhakkak ben bunları El Mutfum'un hatırı için fidye almadan bırakırdım buyurmuştur. 17. Bab 5'te 1'in tasarrufının devlet başkanına ait olduğuna ve onun yakınlarının bazısına vermeyip, bazısına da verebileceğine delildendir. Ve keza peygamberin hayver ganimetlerinin beşte birinden Muttalib oğullarına ve oğullarına pay ayırması da bu konudaki delillerdendir. Umar i̇bn Abdul Abdülaziz şöyle demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu taksini Kureyş'e Şamil kılmadı. Ve taksime en fazla ihtiyacı olan kısımlarından başkasına tahsis etmedi. Muhakkak o gün verdikleri için uzak kısımlarından olanlarla olanlar bulunmuştur ki bu veriş ihtiyaç şikayeti yapması ve onlara peygamberin yanında Kureyş kafirlerinden ve onun müttefiklerinden İslam'a girmiş olmaları sebebiyle dokunmuş olan zarardan dolayıdır. Şübeir İbn Mutim radıyallahu an şöyle demiştir: "Nefel oğullarından olan ben, Abdullah Şems oğullarından olan Osman İbn Afan İbn Resulullah'ın yanına gittik de, "Ya Rasulallah, Muttalip oğullarına verdim ve bizleri bıraktım. Halbuki sana nesipcî nisbetimiz cihetiyle bizimle Abdul Muttalip oğulları bir mertebedeyiz. Hepimizin büyük babamız Abdullah Efendimle birleşiyoruz" dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muttalib oğullarıyla Haşim oğulları bir soydur buyurdu. El-Leyis İbni Sa'd şöyle dedi. Bana Yunus tahtis edip şöyle ziyade etti. Cübeyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beşte bir hisseyi akraba arasında taksim ederken Abdüşşems oğullarına ve Nerfel oğullarına birer pay ayırmamıştı demiştir. Ve İbni İshak şöyle dedi. Abdüşşems Hişam ve El-Muttalik ana bir kardeşlerdir. Anaları da Atike Bint-i Murre'dir. De, bu üçü baba kardeşlerdir. Babaları da Abdümenah'tır. Nerfel'in anası ise Vakide Bint-i Amr'dır. 18. bat. Halkta öldürülen düşman askerinin eşyasını 5'te bir işlemene tabi tutmayan kimse. Kim bir düşman askeri öldürürse üzerindeki eşyayı beşte bir tabi olmak üzere öldürene aittir. Ve devlet başkanının sebep yani ölü asker üzerinden alınan eşya hakkındaki hükmü bağlı. Abdurrahman İbni Avf radiyallahu anh şöyle demiştir. Bedir Harbi günü ben harp safında durup sağıma solma baktığım zaman Ensar'dan yaşlı taze iki genç gördüm. Bunlardan daha şiddetli ve kuvvetli olan iki tane kimse arasında olmamı temenni ettim. Bu iki gençten biri beni gözüyle sürdü de, Ey amca Ebu Cehil tanır mısın diye sordu. Ben de evet tanırım dedim. Ey kardeşimin oğlu. Ebu Cehil'in ne yapacaksın diye sordum. O da bana haber verildi ki o Resulullah'a söylüyormuş. Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer onu görürsem, artık benimle ondan ecel yakın olan ölünceye kadar şahsım onun şahsından asla ayrılmayacaktır dedi. Ben bu gence heyecanla söylediği bu kati sözden dolayı hayret ettim. Bu iki gençten diğeri de beni gözden geçirdi ve öbürünün söylediğini gibi söyledi. Bu sırada gözlerim hiçbir tarafa takılmadan Ebu Cehil'i görmüştüm. O Kureyş askerleri içerisinde dolaşıp duruyordu. Ben gençler Öteye beriyle terasa giden şu şahıs bana sormuş olduğunuz Ebu Cehil'dir dedim. Onlar da çabucak kılıçlarına sarıldılar. Ebu Cehil'i öldürünceye kadar kılıçlarıyla ona vurdular. Sonra dönüp Resulullah'ın huzuruna geldiler ve hadiseyi ona haber verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'i hanginiz öldürdü diye sordu. Bunlardan biri onu ben öldürdüm dedi Resulullah. Kılıçlarınızı sildiniz mi diye sordu. Onlar hayır silmedik diye cevap verdiler. Bunun üzerine Resulullah kılıçlarına ne kadar kan bulaştığını ve ne derece derinlikte baktığını anlamak için genç gazilerin kılıçlarına baktığı da gönüllerini hoş etmek için. Onu her ikiniz öldürmüşsünüz. Ebu Cehil'in ele geçen eşyası öldürücü darbeyi vurduğu için muaz İbni Amr İbni Cemuh'a aittir buyurdu. Bu iki mücahit Muaz İbni Afra ile Muaz İbni Amr İbni Cemuh idi. Ebu hita hidayet himayesinde bulunan Ebu Muhammed tahdit etti. Ebu Katade radiyallahu anh şöyle demiştir. Biz Huneyn senesi Resulullah'ın maiyetinde sefere çıktık. Düşmanla karşılaştığımız zaman Müslüman ordusu için bir ilerleme ve gerileme olmuştu. Bu sırada müşriklerden birini Müslümanlardan bir kimse üzerine çıkmış halde gördüm. Hemen o düşman tarafına dolandım. Nihayet arkasından onun yanına geldim ve boynu ile kürek kemiği arasından kılıçla onu vurdum. O hemen benden tarafa döndü ve beni öyle bir kucakladı ki bu sıkı kucaklayıştan ölüm korkusunu hissettim. Sonra ona ölüm yetişti ve beni salıverdi. Bir takiben. ki ben Ömer i̇bn Hattab'a rast geldim. Bu insana ne oluyor dedim. Ömer Allah'ın şeydir dedi. Sonra insanlar bozulmanın ardından döndüler. Peygamber de oturdu ve her kim düşmanı öldürür ve öldürdüğüne dair beyninesi olursa öldürdüğü kimsenin elbise, silah ve diğer eşyası onundur buyurdu. Ben hemen kalktım ve benim için kim şahit olur dedim. Sonra oturdum. Resulullah yine her kim bir düşmanı öldürür ve öldürdüğüne dair beyinesi olursa öldürdüğü kimsenin elbise, silah ve diğer eşyası onundur. Ben yine ayağa kalktım ve benim için kim şahit olur deyip sonra oturdum. Sonra Resulullah üçüncü kere bu sözlerin benzerini söyledi. Bunun üzerine bir adam ya Resulullah. Ebu de doğru söyledi. O öldürülen düşman askerimin eşyası benim yanımdadır. Artık hakkı olan bu şeyler yerine onu başka şeylerle benden yana razı kıl." dedi. Ebu Bekir Es-Sıddık, "Allah'a yemin olsun bu olmaz. Peygamber, Allah Resulü, peygamber ve Allah Resulü, Allah ve Resulü yolunda mukatele eden Allah aslanlarından bir aslan hakkını iptala yanaşmaz ve onun sebebini selediğini sana vermez dedi. Bunun üzerine peygamber Ebu Bekir doğru söyledi buyurdu ve akabinde o ölü askerin eşyasını Ebu Katabe'ye verdi. Ebu ve şöyle dedi. Ben zırhı sattım. Onun bedeline mukabil Benus Seleme yurdunda bir bostan satın aldım. İşte bu bostan İslam'da aslına sahip olduğum ilk maldır. 19. bab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalplere İslam'a alıştırmak istenenlere ve onlardan başkalarına beşte bir hisseden ve haraç cize gibi diğer devlet gelirlerinden vermekte olduğu şeyler babı. Bu başlıkta zikredilen şeyi Abdullah İbni Zeyd peygamberden zülayet etmiştir. Hakim İbni Hizam radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'tan istedim o bana verdi. Sonra kendisinden yine istedim. O yine bana verdi. Sonra bana şöyle buyurdu. Ya hakim şu mal yeşil tatlı bir meyvedir. Her kim bu malı nefis feragatiyle hırsız alırsa o malda kendisi için bereketlilik ve meymenetlilik ihsan olur. Her kim de bunu hırs ile nefis düştüğünlüğü ile alırsa bu maldan alana bereketlilik ve şereflilik olmaz. O hırsızı kimse bir obur gibidir ki daima yer fakat bir türlü doymaz. Veren yüksek el alan alçak elden hayırlıdır. Hakim dedi ki ben ya Resulallah hak ile peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki ben şu dünyadan ayrılıncaya kadar senden başka hiçbir kimseye hiçbir şey için elimi uzatmam dedim. Hakikaten Ebu Bekir Beytülmal'daki hakkını vermek için hakimi çağırmış ve hakim Ebu Bekir'in ihsanından hiçbir şey kabul etmemiştir. Sonra Ömer de onun hakkını vermek için çağırmış. Ondan da bir şey kabul etmekten çekinmiştir. Ondan sonra Ömer, ey Müslümanlar cemaati, ben hakimin Allah'ın kendisine ayırdığı bu feyden olan hakkını kendisine arz ediyorum. O ise bunu almaktan çekiniyor demiştir ve hakikaten hakim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ta vefat edinceye kadar Hiçbir insandan hiçbir şey almamıştır. Ömer i̇bn Hattab radıyallahu anh Taif dönüşünde ciranede ciran Ya Resulallah şu muhakkak ki cahiliyet devrinde el mesud Haram'da bir gün itikaf etme adayı vardı. Ne buyursunuz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o adanı ifa edip yerine getirmesini emretti. Ne Şöyle demiştir. Ömer radıyallahu anh Huneyn Harbi esirlerinden iki cariyeye nail oldu ve bunları Mekke'deki evlerden birisinin içerisine koydu. Yine ikinci ravi Nafi dedi ki, mütakiben Resulullah Huneyn Harbi esirlerine hürriyet verdi. Bu sebeple esirler sokakta koşmaya başladılar. Bunun üzerine Ömer oğluna, ya Abdullah bak gör bu ne haldir dedi. O da sokakta ileri geri koşan Cariye kalabalığının sebebini sorup öğrenerek geldi ve Resulullah bütün cariyelere hürriyet vermiştir dedi. Ömer de oruna hadi git sen de o iki cariyeyi salıver dedi. Yine Nafi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çirhaneden umre yapmamıştır. Eğer oradan umre yapmış olsaydı bu husus Abdullah ibn Ömer'e gizli kalmazdı demiştir. Ve Celil İbni Hazım Eyüp'ten o da Nafi'den o da İbni Ömer'den olmak üzere İbni Ömer bu iki cariye beşte birden idi dediği ziyade etmiştir. Ve bu itikaf hadisi Mamel İbni Raşid Eyüp'ten o da Nafi'den ona, ona da İbni Ömer'den olmak üzere nezih kitabında rivayet etti fakat orada Yevmin yahut Yevme demedi. Bize El Hasan El Basri tahsis edip şöyle dedi. Bana Amr İbn Sa'lik radiyallahu anh tahsis edip şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kavme bir topluluğa mal verdi ve diğerlerine vermedi. Sonra o mal vermedikleri kendisi aleyhine öfkeli konuşmalar yaptıklarını haber aldı da bunun üzerine şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben kalp hastalığı ve sabırsızlıklarından endişe etmekte olduğum bir takım insanlara mal veririm. Bazı toplukları da Allah'ın onların kalplerinde yarattığı fıtri hayra zenginliğe havale ederim. Amr İbni Taglib de bunlardan biridir. Ravi Amr İbni Taglib, Resulullah'ın bu lütufkar sözüne bedel kırmızı develere yani bütün dünyaya malik olmayı arzu etmem demiştir. Ve Ebu Asım, Celir İbni Hazım'dan yaptığı rivayetimde şunu ziyade etti. Celir İbni Hazım şöyle diyordu. Bize Amr İbn-i radıyallahu anh şöyle tahsis etti. Bir defasında Resulullah'a çok mal yahut da birçok esir, birçok rivayette birçok şey gönderilmişti. Akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o malı burada zikrolunduğu suretle taksim etti. Eniş radıyallahu anh şöyle demişti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ben... Kureyş'e onları Müslümanlığa alıştırmak için ganimet mallarından çok hisse veriyorum. Çünkü onlar cahiliyet devrine yakındırlar buyurdu. Bize El-Zuhri edip şöyle dedi. Bana Enes İbn Malik radıyallahu anh şöyle haber verdi. Allah Hevaz'in harbindeki ganimet mallarından kendi rasyonel şey olarak verdiği şeyleri verdiği zaman Resulullah da Kureyş'ten bir takım kimselere kalplerini İslam'a alıştırmak için güzel dere vermeye başladığı zaman Ensar'dan bazı kimseler Allah Resulullah'a mağfiret etsin. O Kureyş'e veriyor da bizi biz terk ediyor. Halbuki kılıçlarımızdan hala Kureyşlilerin kanı damlıyor. Dediler. Enes sözüne devamla Ensar'ın bu sözü Resulullah'a duyuruldu da Resulullah Ensar'a haber gönderdi ve onlara deriden bir çadır içerisinde topladı Ensar'dan başka kimseyi onların yanına bırakmadı. Ensar toplanınca Resulullah onların yanına geldi ve sizin tarafınızdan söylenip bana ulaşan söz nedir buyurdu. Ensar'ın Allah sahibi olanları Resulullah'a hitaben ya Resulullah bizim reis sahibi olanlarımızdan hiçbir söz söylemediler ama bizden yaşları küçük bir takım genç insanlar Allah Rasulullah'a mahvet etsin. O Kureyş'e veriyor, ensarı terk ediyor. Halbuki bizim kılıçlarımızda henüz Kureyşlerin kanları damlıyor, sözlerini söylediler dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyledi. Şüphesiz ben zamanları kafirliğe yakın bulunan bir takım insanlara dünyalık mal veriyorum. İnsanlar evlerine aldıkları malları götürürken sizler yurtlarınızı Allah'ın Resulü ile Dönmenizden razı olmuyor Allah'a yemin ederim ki sizin kendisiyle dönüp gideceğiniz şey onların alıp gidecekleri şeyden hayırlıdır. Bunun üzerine Ensar Evet ya Resulullah bizden razı olmuşuzdur dediler. Resulullah da sizler benden sonra yakında dünya işlerinde başkalarının size şiddetle tercih edildiğini göreceksiniz. O takdirde sizler Havuz başında Allah'a ve Resulüne kavuşuncaya kadar sabrediniz ki bu sabra karşılık bol sevaba zaferi, zafer bulasınız duyuldu Enes. Fakat biz sabredemedik demiştir. Muhammed İbni Cübeyl şöyle demiştir. Babam Cübeyl İbni mutım haber verdi ki kendisi Resulullah'ın beraberinde bulunduğu ve Resulullah da beraberinde bir takım insanlar olduğu halde Huneyn seferinden döndüğü sırada bir takım dedevi Araplar ganimet isteyerek Resulullah'ın etrafına takılmışlardı. Hatta Resulullah'ı sıkıştırıp zorlamışlardı da onu semura denilen dikenli büyük bir ağaç altına sığınmaya mecbur etmişlerdi. Ve o ağacın eri dikenleri Resulullah'ın ridasına takılıp kapmıştı da bu yüzden Resulullah bir müddet orada durmuş ve Rıdamı bana veriniz. Eğer şu iri diken ve ağacın dikenleri sayısınca kalimet devesi ve sığırı mevcut olsaydı muhakkak ben onları aranızda taksim ederdim. Sonra siz beni ne cimri, ne yalancı, ne de korkak bulmazdınız. Yani böyle itham etmezdiniz buyurdu. Enes i̇bn Malik radiyallahu Han şöyle demiştir. Ben bir keresinde Peygamberin Beraberinde yürüyordum. Peygamberin üzerinde necrem dokumalarından kalın kenarlı bir rida yani kaftan bulunuyordu. Bir çöl arabı peygambere yetişti ve ridasını şiddetle çekti. O sırada ben peygamberin boynu ile iki omuz arasına baktım da bedevinin rida ile şiddetle çekmesinden dolayı ridanın kalın kenarı peygamberin boyun safasında iz bırakmış olduğunu gördüm. Bundan sonra bedevi peygambere Yanında bulunan Allah malından bana bir şey verilmesini emret dedi. Bunun üzerine Peygamber bedeviye doğru şefkatle baktı da güldü. Sonra bedeviye biraz dünyalık verilmesini emretti. Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh şöyle demiştir. Huneyn günü harp olup bitince Resulullah galimet taksimi sırasında bazı kimseler kimselere fazla vermek suretiyle bir tercih ve hususiyet bahşetti. Mesela kalplerinin İslam'a alıştırılanlardan El-Akra Hadis'e yüz deve verdi. Üyeyne'ye de bunun kadarını vermişti. Arap eşrafından bazı insanlar da bu surette yüzer deve buyur, İslam buyurdu da bu Arap eşrafının o gün ganimet taksiminde başkalarına tercih etmişti. Peygamberin Bundan maksadını anlayamayanlardan bir kişi itiraz ederek vallahi bu taksim kendisinde adalet gözetilmeyen yahut kendisiyle Allah rızası kastedilmeyen bir taksim dedim. Ben de vallahi bu küstahça sözü ben peygambere muhakkak haber veririm dedim. Ve akabinde peygambere varıp bunun kendisine haber verdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Resulü adalet etmesi kim adalet eder? Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan daha çok sözlerle ezalandırıldı da sabretti buyurdu. Ebu Bekir'in kızı Esma radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ezzübeyir'i kesip verdiği hurmalık arazisinden demeye getirmek için başımın üstünde hurma çekirdeği taşırıydım. Bu hurmalık benim meskenimden bir fersahtan üçte ikisi uzaklıktaydı. Ve Ebu Damre Enes İbni İyad Hişam'dan o da babası Urve'den İbni Zubeyir'den söyledi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e Zübeyir'e benim nadir mallarından bir miktar hurmalık arazi ayırıp vermişti. Bize Musa İbni Ukbe tahdis edip şöyle dedi. Bana Nafi İbni Ömer radıyallahu anh'dan şöyle haber verdi. Ömer İbn-i Hattab radiyallahu anh devlet başkanlığı zamanında Yahudi ve Hristiyanları Hicaz toprağından çıkarttı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hayber ahalisine galip gelip orayı fethedince Yahudileri oradan çıkartmak istemişti. Çünkü Resulullah bu toprağı fethettiği zaman o arazi Yahudilerin, Resulün ve Müslümanların olmuştu. Resulullah Yahudileri çıkartmak istemişti. Bunun üzerine Yahudiler Resulullah'tan zormalıkları tımar etmek ve mahsulun yarısını kendilerine ait olmak üzere kendilerini yurtlarında bırakmasını istediler. Resulullah onlara dediğiniz şartlara göre sizleri dilediğiniz müddetçe burada oturtuyoruz buyurdu. Nihayet Ömer bunları kendi devlet başkanlığı zamanında Teyma ve Eriha'ya sürünceye kadar Kayberde oturdular. 20. Bab Mücahid'in hap sırasında ele geçireceği yiyecek maddelerin hükmü babı. Abdullah İbni Muğaffer radıyallahu anh şöyle demiştir. Bizler Hayber kasrını muhasara etmekteydik. Bir insan içinde yağ bulunan bir tulum attı. Ben hemen onu almak için ileriye sıçradım ve arkama döndüğümde peygamberi görünce ondan utandım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh kazaların kazalarımızda bal, üzüm gibi yiyecek şeyler ele geçirirdik de bunları yerinde yerdik, biriktirmezdik taşmazdık demiştir. Ben Abdullah İbni Ebi Efe'den işittim. O şöyle diyordu. Hayber gecelerinde bize şiddetli bir açlık isabet etmişti. Hayber günü olduğu zaman bizler eş, eh, ehli eşliklerin içine düştük ve onları kestik eşek etlerinin pişmekte olduğu tencereler kaynayınca Resulullah'ın münadesi tencereleri devirin de sakın eşeklerin etlerinde hiçbir şey yemeyin diye nida etti. Abdullah dedi ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların ancak henüz beşte bir taksimine tutulmadığı bunları için ney yetmiştir dedik. Diğerleri de peygamber eşek etlerinden kesin olarak ney yetmiştir. Eşşeybani dedi ki ben Said i̇dn Cübeyre sordum o da Peygamberin eşek etlerini katil olarak yasak etti dedi.